Allah'ın güzel isimleri var. Yüce sıfatları var. Sifatlarında müşkület var. Müşkület nedir? Şeytan gelip bunları sıfat babında bizi cennete sokmamak için burada bizim kafamızı karıştırıp ortak koşturuyor bize. Ortak koşturamıyorsa ne yapıyor? İçini boşaltıyor. Bizi Allah'ın istediğinin tersine inandırmak istiyor. E biz de inanmarız. Zaten düşmandır deriz. Ama düşmanımız öyle sinsi ki bize gelip böyle demiyor resmen. He? Dolandırıcı yollardan süsleyerek bize çok şeyi inandırıyor. Delil bin seneden daha fazla hatta 1200 seneye yakın yeni sahabenin son döneminde bile bunu işletmiştir. O da nedir? Allah'ın sifatlarını ortak koşmuş, yen de içini boşaltmıştır. O da nereden girmiş? Kendisi nereden darba aldı? Kendisi neyin yüzünden cennetten kavuldu, ebedi azaba adebi azabı hak etti oradan bize de aynısından bize bakıyor kendisi tecrübeli oradan ırklandı oradan darbayı yedi bize de aynen yerden darbeyi vuruyor. O da nedir? Akıl mantık. Adam ne diyor? Benim akılma mı? Sınmıyor, sınmıyor bu. Or ne oluyor? Allah'ın emirlerini iptal ediyorlar. Eydir birçok iptal eden Allah'ın sıfatlarını bular. Yahudi müydiler? Hristiyan mıydılar? Din düşmanlarıyordur? Hayır. Belki bizden daha samimiydiler. Ama sorun neydir? Teslimiyet olarda zayıfydir. Şeytan aklı devreye çıkarttı. Teslimiyetin önüne geldi. Yemediler ya bu sahaba dört imam nasıl bunların önünde durmuşsa ta'zim, salamla biz de aynen dur duracağız. Bunu şeytan ne yaptı olarak? Bunu unutturdu olarak ne yaptı? Kalktı aşıladı olarak akıl mantığı devreye sokarak ha dediler ne dediler? Bunların yolu selametlidir ama biz daha ilimliyiz. Yani sençi dörd imam etiba'u tabi'in, tabi'in sahaba dediklerini anlamıyorlar. Biz daha ilimliyiz, daha biliriz. Onun için biz ilimle kendi dinimizi kurtarıyoruz, itikadimizi kurtarıyoruz. İşte şeytan buradan ne yaptı bize? Bizim ümmete cirdi. Onun için Allah'ın isim, e, e, sıfatlarını ne yaptı? İçini boşalttı. Burada tehrif oldu. Tahrif nedir? Allah'ın istediği gibi olmadı. Allah diyor bize, böyle böyle böyle inanacaksın. Nasıldır böyle emrimi yerine getireceksin? Böyle yasakımın önünde duracaksın. Benim de isim sıfatlarım budur. Buna inanacaksın. Bunu da doğru inansam kıyamet günü doğru Rabbil Alemin hakikatiyle göreceğiz. Ona da geleceğiz. Rabbil Alemini kıyamet günü, bu dünyada Rabbil Alemini görme imkanı yoktur. Hiç kimse görmez. Resulullah bile dahil. Ve görmedi de. Ama o bir dünyada özel bedenlen, özel gözlerden Allah Teala ebedi bir beden yaratır bizim için. O bedenden, o gözden Rabbil Alemin'i hakikatiyle göreceğiz. Kim bu dünyada Rabbil Alemin'in verdiği sifatlara inansa o bir dünyada cennette Rabbil Alemin'i aynen bu derste açıkladığımız gibi görecektir. Sifatlarıyla. Ama biz burada sıfatlar derken ehl-i sünnet kayda koymuştur. Allah'ın eli var derken değil ki eli var. Bizim elimiz gibi tırnağı var, üzerinde tüy var. Beş parmağı var. Hayır. Bunu bilemeyiz. Nedir bizde? Keyfi meghul. Keyfiyeti meghuldür. Biz sadece nasıl önünde durarız. Çünkü allah Teala Arapça bir lisanin mübin. Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri Risani Arabin mubinle biz bize aktarmıştır. Sahabe de Arabca'da imam idiler. Kendi dillerinde inmiştir. Ne demişler? İşte isim sifatı olduğu gibi kabul etmişler. İşte biz bugün bu sifatları işliyoruz. Bir tane sifat işledik. Allah Teala'nın mahiyeti nedir? Evveldir. İç öncedir, ahirdir, zahirdir, batındır. Anlatabildim mi? Erşa istiva etmiştir. Üludür, yücedir. Mekanı var Rabbil aleminin. Ama nedir? Allah Teala mekanının detayını bilemeyiz, mahiyetini bilemeyiz. Ama Allah Teala yüceler yücesidir. Allah Teala erşi var. Erş nasıldır? Ne kadar gelmiş bize? O kadar biliriz. Onun ötesine gaybe teslim oluruz. Çünkü müminlerin sifatı اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gaybe inananlardır. Biz gaybe teslim oluruz. O kadar durarız orada. Ne hadde aşarız ne ceride kalırız. O zaman ne olur? Cennete gireriz. Cennette de bunların hakikatini görürüz. Biz diyoruz Allah Teala her şey istüvetmiş cennette Rabbil Alemin erşini görürüz. Fır oluruz erş bizim tavanımızdır. Düz Rabbil Alemin'in eli var, cennette Rabbil Alemin'i görürüz hakikatiyle. Yüzü var, yüzünü de görürüz. Ama burada inanıyoruz Rabbil Alemin'in yüzü var, eli var, konuşur. Ha? Ama nasıl bilemeyiz? Çünkü eşi dengi yoktu. Bir şeyin eşi dengi olmasa örnek veremeyiz, temsil yapamayız. Bu bizde yasaktır. Allahu Teala hakkında yasaktır. İşte Rabbil Alemin dedik her şey istihv etmiştir. Ne diyorlar Allah Teala bir kayda kurmuşlar. Allah Teala asıl kayda'yı Kur'an'da kurmuştur. Ne diyor? Leys kemitli o onun eşi dengi yoktu, onun benzeri hiç yoktu. Vahvas semiun basir Allah eşitir ve görendir. Birinci nefetti eşin dengini, şimdi sıfatlarını ispat etti. O eşiten görendir. Neyle eşitir görüyor? Demek ki Allah Teala eşitir gören. Biz nasıl görür, nasıl eşit bilmez ama eşiten görendir diyoruz. İntihan tarlası ya bu dünya. Önünde duracağız. Gayb budur işte. Gayb nedir? Budur. Eşiter, görer. Bu gayiptir işte. Biz gaybe inanıyoruz. allah Teala işte neden dedik biz iman derslerinde allah Teala kendisi gayiptir. Gayblerin başı allah Teala'dır. Cennet gaybtir, cehennem gaybtir ama cennetin, cehennemin mahluk olduğu için eşiti dengi var, örnek verebiliriz. Bir mahsul yoktur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu, ben dünyada e, cennetteki yüzümleri gördüm. Bir tanesinden bir tanense yer üzerine, yer üzerine doydurur. Örnek. Yüzüm üzümdür ama başka bir şekilde Ama örnek verebiliriz. Ama Rabbil alemine veremeyiz. Dengi eşiti yoktur. Gayptir. Bu gaybe inanır. Evet. Ne diyorlar? Kaideyi Allah kurmuş. Biz düşmeyelim müşkülete kendimizden kaideler kuruyuz. bu sefer müşkületin içine düşürüz. Aynen çamura saplanan gibi zorladıkça daha batıyor. E bir kısım grup Müslümanlar öyle dedi. Teşbihe düşmesin ne dedi? Allah subhanehu ve teala zamandan mekandan münezzehtir. Burada oldu? Bir sürü ayetler iptal oldu burada iptal oldu. Ülü, yükseklik, yücelik iptal oldu. allah Teala celir, cider ayetleri iptal oldu. allah Teala dünya semasına iner iptal oldu. Bunu açıkladık biz. E onun için kaideyi biz kuramayız. Kaideyi üç dönemdeki alimler kurmuşlar. İcma orada bitmiştir. Onlar icma etmişler. Üç dönemde böyle bir kaide yoktur. Var ise de Ehl-i Sünnet alimlerinden terefe yoktur. Ehli bid'at kurmuş. Ehli bid'at Resulullah zamanında da vardır. Ne dedi Resulullah'ın burdasını çekti? Ya Muhammed dedi ver bana adalet bu dağıtımda adalet kastetmiyorsun. Yani adalet istemiyorsun. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Verin gitsin ama bu adamın sülalesinden zürriyetinden böyle böyle haricileri vasfetti çıkan. Resulullah zamanında da vardı ama bunlar itibar olmazlardı ümmetin icmanına. Ehli bid'at hiçbir zaman ümmetin icmanından ne olur? Sahabenin ten, tanımında kim Resulullah'ı gördü, ona iman etti, onun gibi ona inanarak vefat ettiyse o, o sahabedir. Sahabe zamanında çok insan Resulullah'ı gördü ama sahabelerden itibar olunmaz. Evet. Şimdi bugünkü dersimiz sifatlarda gidiyorduk. Bugün de Ana noktalardan yine ehli bid'atla kırılma noktasına gelen bir sıfat. O da Allah Teala'nın elleri var. Eli. Tabii birçok sıfat var. Biz onları hepsini sayacağız. Ama bu el meselesini anladıktan sonra diğer sıfatlar güzel kolay olur. Biz şimdi kaideler kurduk. Bundan önce 4 derste kaideler kurduk. Ehl-i sünnetin kaideleri var. Temsil, teşbihten uzakız. Yani biz derken ehli sünnet Allah subhanehu ve teala'nın sıfatları var. Sıfatları hakikidir. Mecazi değil. Allahü teala'nın eli var, ilmi var. Bunlar hepsi hakikattir. Konuşur, kelamı var. Bunlar hepsi hakikattir. Bunları biz ispat ederiz. Anlamını da biliriz. Kelam kelamdır. El eldir ama nasıllığını bilemeyiz. Bu ehli i sünnet itikadı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle ashaba inandırmıştır. Bir sahaba Bak bunu iddialı konuşuyoruz. Her dersimizde. Bir sahabe şimdi bizim dersimizde otursa evet diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah'ın isim sıfatlarını böyle öğretiyordu. Ama sus Türkçe konuşuyorsunuz diye. Anlatabildim mi? Aynensini öğretiyordu. Dört imam da öyle öğretmiş. Abu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet. Dördü de böyle inanıyordu. Onun için isim sıfat babinde bizim üzerimize bir laf diyen Fırtına kupardan bize demez. Gitsin Abu Hanife'ye reddetsin, dört imamı versin. Çünkü biz cebimizden bir şey getiriyoruz. Biz köprüyüz Abu Hanife. Dört imamın ilmiyle bugün de olarak aktarıyoruz. Reddeden olsa bize reddetmesin. Kim reddetsin, dört imamı reddetsin. Eğer var ise. Bak kimse bugün de İmam Abu Hanife yanlış yapmış itikat babında demez. Ne derlerler? Biz itikatta matrodiyiz, fıkıhta hanefiyiz. Biz burada ilan ediyoruz, fıkıhta da hanefiyiz, itikatta da hanefiyiz. Abu Hanife imam-ı azamdır bizim için fıkıhta da, itikatta da. İmam Şafii de fıkıhta da, itikatta da imam-ı azamdır. İmam Malik aynen, İmam Ahmed de aynen bizim için öyledir. Evet, kırılma noktası ehl-i sünnet nedir? Yed meselesidir. On arkada Çin okur inşallah, biz yine açıklarız allah Teala Adem aleyhisselam'ı iki eliyle yaratmıştır. Ve onun her iki eli de yemindir. Yani sağ eldir. Onun iki eli kendisini nitelendirdiği gibi açıktır, dilediği gibi infak eder. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Yehudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Kendi elleri bağlandı ve söyledikleri sözden özürlü lanetlendiler. Hayır Allah'ın iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Diğer bir ayette Ey İblis! elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Evet. Şimdi biz dedik burada sıfat meselesinde kayda var bizde. Leyse ke şey ve ve semi'un basir. Allah'ın eşi dengi yoktur. Ama o eşitendir. Nedir? Görendir. Bitti. allah Teala kayda kurmuş. Eydir biz ehli sünnet sahabeden gelen itikad nedir? Dört imamın onayladığı itikad nedir? İtikadçıdır. allah Teala'nın sifatlarını kabul ediyoruz. Kabul ederken teşbihten kaçıyoruz. Eli var derken elimiz gibi kaçıyoruz. Diyemeyiz. Yasak. Örnek elli filanın eli gibidir. Yasak. Elinde parmak var, tırnak var, tüy var. Yasak. Bunlar bilemeyiz. Allah bunlardan münezzehtir. Ama ne yapıyoruz? El nedir? El, eldir. Ama Allah ne kastetmiş bundan? Bu da bizde yoktur. Ehl-i sünnette dört imam diyor. Bu tefvhvizdir. Yani anlamını Allah'a bırakıyorum. Ne kastetmiş bilmiyoruz Allah bilir bunu. Sanki Allah-u Teala tılsım okuyor bize Kur'an-ı Teala. Hayır. Ehl-i sünnette Allah'ın eli eldir. Ama keyfiyeti bizde yasaktır. Nasıllılığı bilemeyiz. Onu Allah bilir. Bilmek istiyorsan intiham tarlasıdır bekle diye bilemeyiz. Öldükten sonra bilirsin. O kadar. Bu dünya intihandır. Onun için biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz diyoruz ki biz bilemeyiz. Sahabe de böyle inanıyordu. Dört imamdan da böyle gelmiştir. Üç dönemde de itikat böyleydi. Bunun üzerine de icma var. Bu mesele üzerine de ehli sünnette icma var. Hiçbir kimse bu meselede ehli i sünnette etmemiştir. etmemiştir. Ümmet bu konuda icma etmiş. Ama hangi ümmet? ehli sünnet dört imamın izinde giden, dört imamı muhalefet edenler nedir? Haricidir. Onlar muteber değiller, icma da bozmazlar. Kim icmayı bozar? Muteber dört imam gibi inananlar bir konuda muhalefet ediyorsa icma bozarlar. Yoksa icma bozulmaz. Bir ehli bid'at çıksa dese yok öyle değil, icma bozulmazdır. Evet, şimdi Allahu Teala'nın Eli var. Hem de içi eli var. Ayetlerde böyle geçiyor. Ama nasıl elleri var bilemeyiz. Bunun delilleri birçoktur. Ayet hadisler. içi tene okudu arkadaş. Ben daha fazlasın burada biraz datayine ineceğim. Allah Subhanahu teala şimdi önce de Kur'an'da deliller var geçiyor eliyle ilgili, Sonra sünnette geçiyor. Maide suratı 64. ayette Allah Subhanahu teala şöyle buyuruyor. Ve qalet el-yehud: "Yedullah maglulatun, gullat eydihim ve l'unu bima qalu." Bel yedahu mabsuutatan, yunfikhu keyfe Yehudiler dediler ki, hatta bir rivayette esbab-ı nüzul de biliyorsunuz, yehudiler Hz. ile tartıştılar. Allahu Teala cemidir dediler. He? el dediler? Şimdi el sık nedir? cimri adam elinde tutar parayı salmaz. Ama eli bol olan ne yapar? Açar elini. Açmak nedir? Açar, bol bol verir. Bu cinayettir. Bakarım ayet ne diyor? Vakaletil yehud yedullah maglulah. Yahudiler dediler ki Allah'ın eli mağluldür. Mağlul nedir? Sıkıdır. Bağlıdır. Sıkıdır. Yani böyle bağlıdır. Eyidir. Ghullat eydi Elleri sık olsun. Onun için meşhurdur bugüne kadar Yahudiler cimridir. Allah'ım lanet etmiş ona. Allah lanet etmiş. Hiç gördün mü Yahudi cömert? Yahudi kardeşine bile bir kuruş vermez. Yahudi dedim. Belki siz Yahudiler de yaşamamışsınız. Biz yaşamışız. Bizim İrak'ta Yahudiler vardır. 48'e kadar yaşardılar bizim yanımızda ama ikinci sınıf vatandaş gibi. Korkak, korkardılar kendi kılıflarına çekilmiş. Müslümanlar da alay ederdiler. Bu da yanlış tabii. Her zaman korkak bir toplu muydur? Bir tane geçseydi kabul dayılık yapsın giderdi bir Yahudiye bıçak dayardı. istediği parayı alırdı onda. Meşhurdur Yahudiler korkaktı. Ama Yahudiler meşhurlar cimrilikte. Bugün de her yerde bellidiler. Yahudi cimri olur. Neden Allah Teala beta şeyi var üzerine? Neden? Çünkü Allah Teala'nın eli nedir? Sıkıdır diyor. Gullet eydihim. Ve lü'ynu bime kaluhu. Dediklerinden dolayı da lanet uğradılar. Yahudiler lanetlidir. Ne zamana kadar? K Deccal çıkana kadar lanet olarak şümleder. Bakmayın bugün de devlet kurmuşlar. Bu Allah'ın sünneti yerine dönsün diye. Biz tedbir elden bıraktık, İslamiyeti bıraktık, onlar devletlerini kurdular. Biz baştaydık bunlar devlet kuramadılar. Bu da Allah'ın sünnetidir. Mehdi gelene kadar bunlar devletleri devam eder. Ne zaman devletleri çöker? Mehdi'nin eliyle, Hazret İsan'ın eliyle. Evet. O zamana kadar lanetlidiler. Neden dolayı lanetlediler? Bu dediklerinden dolayı. Birçok şeylerden dolayı bu bir meseledir. Sonra Allah Teala ne diyor? Bel. Bel nedir Arapçada? Tekidin tekididir. Apa çok tekit. Bel, ha? Yeda-hu tatani bel tam tersine Türkçesi ha bilacis yani tam tersine bilacis içi eli de açıktır. Bak Allah Teala diyor bel yedahu mabsutatan her içi eli de açıktır diyor. Yunfiqu keyfe yasha istediği gibi Allah Teala infak eder verir. Allah Teala eli mağlul değil. Demek ki burada ayettene geçiyor, el geçiyor. Eydir burada o kaydediyi kuranlar Allah Teala yerden zamandan mükemmenazzehdir. Yani Allah Teala'nın e, elden e, e, emridir, rahmetidir, kudretidir diyenler nasıl bunu uyduruyorlar? Biri Arapça bilen nasıl bu bu ayetin lezzetini, Arapça anlamını, nasıl belagatini bozabiliyor? Hiç bozulmaz. imkan yoktur. Yani bir tane Arapca olsa burada kudretten el, meglul olmak, açılmakın ne ilakası var? Ha? Hiçbir ilakası yoktur. Apaçuk onun için dört imam burada demişler el, eldir ama nasıllığını bilemeyiz. Hem de içi eldir açıktır da ama nasıldır bilemeyiz. E benim aklıma el gelir ya gelsin işte bu intihar tarlasıdır. Benim aklıma da kadın geliyor. Tefekkür ederim komşu kadını ne kadar güzeldir. Bunu iden böyle yapsaydım, böyle yapsaydım. Bunu da yapabilirim. Ama Müslüman yapmaz. İmtihan tarlasıdır, yapmıyorum. E Allah'ın sıfatı da var, yapmam daha önemlidir. Değil mi? Onunla imtihan tarlasıdır. Yapmayacaksın. E o kadındır, günahtır. Bu Allah'tır, azimdir. E bu da bu, bu bunda başarılı olmayan zaten onda olmaz. Anlatabildim mi? Onun için imtihan tarlasıdır biz yaparız inanırız korkarız Allah Teala'dan istediği gibi inanırız. Diğer ayette Sad şurasında Allah Teala İblise emretti secde meleklere Hazret Adem'e iblis yapmadı biliyorsunuz. Allah Teala dedi iblise "Ma mena'aka en tescude lima halaqtu bi seni ne engelledi sücde etmeyi benim çe elimden yarattığımla? He? Çe elimden yarattığım Adem'den ne seni alıkoydu sücde, sücde yapmadın? Bak burada ne ispat etti çe Edi burada kudretin ne ilakası var? He? Ne ilaka? Hiç. Niye burada? Kudret içiye bölünmez. Olmaz diyesin şu kudretimle. Değil mi? Çi eli de açıktır. Çi kudreti de cem olunmaz. Lugat Arapça bunu kabul etmez. Kudret içiye olmaz. Kudret bir onu Ama Arapçada el bir desen çıyı kaz edersin. Ki desen birini kaz Bunu bin senedir belagatçılar bunu noktasını koymuşlar. Biz değil. Biz aktarıyoruz. Biz belagatçı de değiliz. Biz aktarıyoruz doğru ilmi. Elhamdülillah Allah nesip etmiş bize kaynağını bulmuşuz. Sağlam etekleri tuttuğumuz için biz vurgulu konuşuyoruz. Hiç korukmuyoruz. İtikadımızdan eminiz. Raziyiz böyle Rabbül Alem'in karşısına çıkacağız. İnşallah hangi zümreden oluruz? Cennete girenlerden. Neden? Çünkü biz sağlam yerdeyiz, sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Etek zincirleme tuta tuta gitmişiz Resulullah'ın etekleri. Evet, burada da bu ayette apa çok Allahu Teala'nın içeli var. Ama nasıllığına gelsek nasıldır dedir yasaktır bizde. E ya aklıma gelir. Ya senin aklına gelmiyor, alimsin. Onun aklına gelmiyor, ilim talebesidir. Onun aklına gelmiyor, takvalidir ama avamın aklına gelir. Ya e avamın aklına gelir. Mintak kuralları değiştirir. He? Olmaz. Sahaba zamanında da avam vardı. Öyle avam vardı. Bedevi diyor ya Resulullah, benim aklım almıyor bu kadar dini. Bana az öz söyle. Daha bedevisi vardır. Niye? Çünkü orada da avam vardı. Niye Resulullah bunu düşünmedi? Demek ki mesele bunda değil. Mesele şeytan kılıf değiştiriyor. Şeytan içini boşaltıyor ibadetler. Evet. Diğer bir ayette Zumar suresi 67 ayette Rabbi Aleemi şöyle buyuruyor banana kadar Allah'a hakkka Kadri var Arzu Cemmi en birkabda tu yo kıyamet veva yaun bir yemini diyor Allah'a hakkıyla takdir etmediler Allah Allah'a hakıyla bu takdir yani saygı hakıyla tanıyamadılar Allah hakkıyla tanıyamadılar. Ve ma kadarullah hakkı kadri. O, o Allah'ı tanıyamadılar ki vel ardü cemîan biqabzatihi yevmel kıyamah. Bu arz yer he? bütün yer Allah Teala'nın kıyamet gününde bir avucun içindedir. Kabızda nedir? Bir avuç. Böyle tutar içindedir. Kudretin ne ilakası var burada? Allah Teala Arapça dilinde indirmiş kudreti de buraya sokabilirdir. Ama ne diyor? Allah Taala'nın elinde dir. El eldir burada. Ama nasıldır bilemeyiz eli Rabbül Alemi. Çünkü eşi dengi yoktur. Sonra ne diyor ayeti? Ves semavatu matviyatun Bütün semavatlar da sağ tarafında tutmuştur. Sahne var, eli var. Bu da bir ayet, apaçuk. Neyi delalet ediyor? Allah Teala'nın eli var. Sonra mülk surasında Rabbül Alemin, birinci ayette ne diyor? Tebarekellezî biyedihil mülkü ve huve ala kulli şeyin tedhir. Tebareke ta'azama, yani yüceldi. Rabbimizi ta'zim ediyor. O ta'zim edilen Rabbiniz ki, he? Bütün mülk onun elindedir. Dilebilir dur kudretindedir. İsteyindedir. Kun fe Niye dedi elindedir? El demekçi eldir. Vahu ala kulli şeyin kadir. Ali İmran'ın 26. ayet'te ne diyor? Biyedikal hayr. <gülüyor> Innaka ala kulli şeyin kadir. Her tümü senin elindedir. E şimdi biz bir ayeti cumbuzdan alıp eli sünnette yoktur bir ayeti alıp o ayattan bir hüküm çıkartmak. Dedik ki ayetler hepsi toplanır. Değil mi? Böyle hüküm çıkar, kaideler, ölçüler altında. Diğer ehli bid'atin görüşüdür. Bir ayet alır oradan hüküm çıkartır. Burada ne diyor? Her senin elindedir. Orada ne der? Beliyedahum mufsutatan. Celrapa çıktı. Gördün mü? Nasıl ayetler birbirini tamamlıyor? demek ki her kimin elindedir? Allah'ın elindedir. El nedir? Eldir, açıktır da Allah'ın eli. Ama nasıldır bilemeyiz. Benzettin, Allah kurusun, çifre kadar gidersin. Benzetemezsin. Ama eli inkar edemezsin. Bütün derdimiz buradadır bizim. Ehli bid'atten bütün derdimiz, kopuklu noktası, onlar eli ta'til ediyorlar. Ta'til nedir? Anlamını, içini boşaltıyorlar. Allah'ın istediğini, Kabul etmiyorlar. Biz de Allah kabul etmedikleri için, Allah'ın dini değiştirir canım, oradan biz kızıyoruz işte. Yürüz olmaz. Taviz yoktur. Allah el demişse eldir. Resulullah el demişse eldir. Ashab el kabul etmişse eldir. Dört imamın imzası da var altında. Biz taviz verir miyiz? Vallahi dağlar gelse verdiremez bizi. Neden? Dört imam. Dört imamdan sonra Çin sene kadar kallavi olsa bizim için ne yazar? hiçbir şey yazmaz. O konuda başka şey de belki doğru söylemiş orada da bizim çellemizin başımızın üzerinde yeri var. Evet. İşte bu bu kadar ayet alimler diyorlar. Bu kadar meseleler gelmiş. Bunlar hepsi nedir? Ha? Değil ki allah Teala elimden yarattım e, elimden veririm içi elimde açıktır. bunlar anlamı değil ki şeydir e, kudrettir tevildir apa çıktıtır bu şey kabul etmiyor. İsra surasında 29 ayette Allah Subhanehu Teala diyor "Valla tejgal yada k mglula, ala ila unuk ila unukika, valla tabsutu kulla albasti, fatq fatqud maluman mah sora mah mahsura." Diyor ki elini sıkı tutma. Ne olursun? Ne sıkı tut, cimrilik ele ne de şey yap. Çok şerfi. Orta yol bu. E bu ayet neyi tamamlıyor? Allah'ın içeride de açıktır. Gördünüz mü? Bak ayetler birbirini nasıl tamamlıyor. Onun için biz ayetleri birbiriden bir paket olarak anlarız. Çünkü sahabe böyle anlamış. Dört imam böyle anlamıştır. İşte bunlardan hepsi geliyor ki, Nedir? İki, iki elim var Allah Teala'nın ama nasıllığını biz bilemeyiz. Bunu da böyle kabul ederiz. Evet, ondan sonra Celal'in bakarım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde, bu mübarek sünnetinde Allah Teala'nın elini zikretmiş mi, etmemiş mi? Şimdi, ayet dedik, zikretmiş. Eydir, Resulullah eğer ayetten ayetten eğer kudret anlaşılıyorsa, yan başka şey anlaşıyorsa Resulullah ne yapardır? Görevi nedir Resulullah'ın? Kur'an'ı açıklamak değil mi? allah Teala diyor indirdim sana Kur'an'ı lütübeyyinele. Açıklar sunarlara. Resulullah bize nasıl açıklamıştır? El elden kudret kastediliyorsa, yan başka şey kastediliyor, Resulullah açıklardır sallallahu aleyhi ve sellem. Dur bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İmam Müslüm'ün rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. المقصطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وَكِلْتَ يَدَاهُ يَمِينَ الَّذ۪ينَ يَعْدِلُونَ ف۪ي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوُّ Hadis Müslim'dedir. Ne diyor? el عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن Müqsitun, adaletli, kasıt yani her şeyin ölçüsünde yapan anlatabildim. Her şeyin ölçüsünde yapan ifrat tefrite gitmeyen Allah'ın emirlerinin önünde duran nerededir? Alamena birim min nur. Nürden mimberlerin üzerinde nerede? Ala yeminin Rahman, sahı tarafında sağ elinin tarafında yani diyor. Bunu nereden çıkartın? Hadisin sonundan. وَكِلْتَ يَدَيْهِ yemin, <يَمِن> Rahmanın de çi eli de yemindir. Sonra bunların neyini veriyor? E, Sifatlarını veriyor. Bunlar çimdir. Hükümlerinde adaletli devranırmışlar. Ehli beytlerinde adaletli. kimden mesulüyseler de Onlardan hakkında adaletli devranırmışlar. Allah'ın neresinde oturuyorlar Nürden minberlerin üzerinde sağında. Allah'ın iki eli de sağdır diyor. Bu nedir? Çi eli de sağdır. Çi eli sağ taraftadır. Hayır. Allahu Teala'nın bir eli sağda, bir eli soldadır. Ama insan oğlu niye bir elimiz sağ, bir elimiz soldur? Sağdan biz yemek yeriz, bütün alışverişimizi yaparız, soldan hiçbir şey yapmarız. Sadece taharet yaparız. Bir de zorda kalsak destek alırız. Ama Rabbil Alemin'in ihtiyacı yoktur. Eksiklikten münezzehtir. Sola ne ihtiyacı yoktur. İnsanın ihtiyacı var, sol eliyle taharet yapsın. Rabbil Alemin'in yoktur. O zaman çi eli de sağ corevi görüyoruz ehl sünnet böyle inanıyor. Yani. Rabbimizin çi eli de sağ cörevi cörevi. وَكِلْتَ يَدَاهُ يَمِنُ İçi eli de sağdır Rabbil alemin. Yok sağdır, çisi de sağdadır. Çi eli de sağdır, görevde sağdır. Neden? Çünkü allah Teala münezzehtir. Neden? Eksiklikten. Evet. Sonra bir muslim hadisinde Diyor ki, يَمِينُ اللّٰهِ مَلْأَى Allah-u sağı doludur. لَا يَغِيدُهَا نَفَقَ Sağ yani doludur. Nefeke vermek, Ata Allah-u veriyor. Hem de eli boldur Rabbil aleminin. Yahudilerin ziddine. Yahudiler karşı vermek için بَلْيَدَهُ مَبْشُودَةً veriyor. O veri, vermeler el eksiltmez Rabbimizin mülkünü Gece gündüz verse hadisin devamında eksiltmez arayetun ma enfaka mundu halqis semawati vel yeri göğü yaratan yarattığından o günden bu güne ver, verse Rabbil alemin elinden bir şey eksilmez fe innehu lem yghizu ma fi sağından hiçbir şey eksilmez velkistu biyedihil uhra <gülüyor> yerfa'u ve yeğfızu ila yevmil kıyama sağından ve solunla hiçbir şey eksilmez kıyamet gününe kadar Rabbil alemin bu da Müslüm'de geçiyor demek ki Allah Teala derdir kudretinden hiçbir şey eksilmez Allah'ın hazineleri boldur kudretiyle emreder kun fe olur verirdi niye el zikrediliyor burada onun için Allah'ın eli var, biz kabul ederiz ama nasırlığını bilemeyiz. Dört imam da böyle inanmıştır. Sonra Abu Sa'idin'l-Huzri radıyallahu anhü diyor ki Resulullah şöyle söyledi. Tekunul arzu yevmel qiyameti hubzeten vahide. Yer bir ekmek gibi olur. yetekeffa'u el cebbar bi yedihi kema yetekeffa'u ahadukum bi yedihi khubzatuhu fi es dur allah'ın adı cebbar dur cebbar o ekmeci, al, e, o yeri alır sanki nasıl bir ekmeği siz sofradan siz alıyorsunuz böyle alır neyle alınır ev ila Hafetbildim. He, أحدكم örnekte veriyor. Dür siz nasıl elinizde alıyorsunuz bir su fırçmayı? Rabbel alemin illâ. Hadis-te Buhari'de geçiyor. Hafetbildim. İbn Umar radıyallahu anhu diyor ki Resulullah minberde hutba veriyordu. Dedi ki: "Yehuzur Rabbü azze ve celle semâvâti ve'l-ardı Kıyamet gününde Allah Teala Resulullah diyor minber üzerinde konuşuyor. Allah Teala kıyamet gününde yerle göğü cehennemi alır. Ve yec ve yec ve ve جعل يقبض بيديه ويقبض elini tutar açıyordu Resulullah. He? Ve يقول انا الرحمن. Allah Teala diyor, ben Rahman. Bu da Müslüm'de geç. Gördünüz mü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl örnek vermiştir. El eldir. Ama nasıllığını bilemeyiz. Hatta diyor ki İbni Umar şimdi minber hareketten Resulullah öyle hayacanlı diyordu. Elini hareket ettiriyordu. Ha? Resulullah elini hareketiyle dedim ki şimdi minber Resulullah'ın altından devrilir böyle Resulullah hızlı hareket ettirdi elini. Yani. sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zümar suresi 67. ayet okudu ve mâ qaderullâhi hakka qadrihi vel arzu cemî'en bi kabzatihi yevmel qiyâme ve s-semâvâtu wa bi yemînî Subhanahu subhânehu ve teâlâ amma yüşükûn ortak koşmazın Allah münezzaptır Allah'ın isim, e, sıfatlarını da iptal etmek bir nevi nedir? Ortak koşmaktır. Sonra dedi ki يَقُولُ اللّٰهُ اَنَ اللّٰهُ اَنَا جَبَّارُ Bir rivayette. Bu da İmam Ahmet'te sahibi senetle geçiyor. Sonra Abu Hurayra radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki يَقْبِلُ al Allah yeri tutar semaveti de yeminiyle alır. ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكَ اَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ Ben melikim. Hüçümdar benim. Nerede yerdeki krallar, nerede yerdeki derler. Bu da Bukhari Müslüm'de. Bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَنَ Allahu. اِنَّ اللّٰهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمْ قَالَ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُودَطَانِ اِخْتَرْ اَيُّهُمَا شِئْتِ Diyor ki Allah subhanehu ve Teala ademi yaratırken dedi ki ki eli de bağlıdır. İstediğini seç. Adem'e dedi. Adem dedi ikter tu yemini rabbi. Ben Allah'ın Rabbimin sağ elini seçtim. Summa basataha fe iza fiha Adem ve Sonra Allah Teala elini açtı. O sağ elinde Adem'le sureyeti var. Bu da Tirmizi'de geçiyor. Vakil tayedey rabbi yemin mubarek. Tür el rabbi de içi eli mübarektir, sisi de sağdır. Tirmizi'de. Buhari'de de, e, Buhari Müslim'de de geçiyor. İnne Allah ketebe bi yedi ala nefsi lamma halak el halqa. İn rahmeti taglibu ghadabi. Bu da Buhari Müslim. Allah subhanahu wa taala he? Halkı yaratırken ne dedi? Dünyayı yaratırken bir kitapta kendi eliyle yazdı. Kendi eliyle yazdı. Benim gazabım rahmetimi, rahmetim gazabımı geçmiştir. Bu da Buhari müslimde. Nasıl bunu kudreti nasıl uyduradı? Kendi kudretiyle yazdı. Nasıl bir şeydir bu ya? Ya ben inanmıyorum bu böyle alimlere. Nasıl inanmışlar bu meselelere? He? Arapça dili de bellidir. Evet bir de beni duysa diğer ya sen cahilsin, bilmiyorsun, bu böyledir, böyledir. Evet, ben şeytanın ilminden bilmem, cahilim. Bunu buradan da ilan ediyorum. Ben cahil isem Abu Hanife de cahildir o zaman. Haşa ve Değil mi? Abu Hanife'ye de Abu Hanife de aynı aynısin demiş. Onun için başımıza ahkem çesmek yoktur. Çesiyorsanız gidin Abu Hanife'ye anlatın. Anlatamazsınız. Evet. Sonra bir rivayette diyor ki İmam Müslim'de Hazret Adem Musa görüşürken samada ne dedi Hazret Adem? Dedi ki ya Musa seni Allah Teala kelamiyle seçti. Ve eli, el, e, eliyle yazdığı tevratla seçti. Ha? ya Musa istafa kallahu bi kelamihi ve khatta leket tevrate bi yedi Allah seni kendi kelamiyle Allah Teala hakiki Musa ile konuştu sonra ne diyor ve khatta leket tevrate bi yediği da Allah Teala kendi eliyle sana yazdı Musa ne dedi döndü yani diyor ona Musa döndü dedi Dedi ey ay adam. Seni Allah Teala khaleqekallahu biyadihi ve nefakha fike min ruhi. Allah Teala de seni eliyle yarattı, çendür ruhundan seni üfledi. Evet. Bir rivayette de bu Müslim'de geçiyor. Bir rivayette de İbn Kesir zikrediyor. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala bu hadisin sonunda ve izzeti ve celali l eç'al salih zurriyeti min men halaqtu bi yaday keme en yani salih zuriyeti elimle yarattığımın sülalesinde koyarım istediğim gibi kun fe yekun gibi sonra Tirmizi'de bir rivayet var misak gününde biliyorsunuz Allah Teala diyor ki Lemaخلق <gülüyor> Allahu Adem, maspah zahrehu biyemini, fاستخرج منه ذريته. Allah Subhanahu Teala, Ademi yarattığında belini sildi, ne çıkarttı Hazret Adem'in şeyinden, belinden züriyetini çıkarttı. Neyle sildi belini? Kendi eliyle sildi. Bu da tirmizi de geçiyor. Ondan dolayı Allah subhanehu wa teala bu hadisler bu sürü hadis gelmiş Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı kiram da bunu böyle inanmış bunu da böyle kabul etmişler. Bilirsiniz Salman ı Farisiye Yahudiler dediler ki her ne diyordu Salman diyordular ki bir rivayette Hüzeyfe'ye de aynen diyordular ki işte dinimiz böyle diyor, dinimiz böyle. Alayetler, Dediler ya tuvalete gitmek de adabını öğrettiler size. Evet. Selman dedi evet. Onu da öğretler. Nasıl ihtiyacımız gideriz? Ha? Soldan gireriz, sağdan çıkarız, böyle deriz, böyle deriz, duasını yaparız. İyidir. Bu tuvalet adabini bize öğreten din bu Rabbimizin sıfatını öğretmemiş, öğretmiş. Bizim sorun yoktur. Sorun kimi içindir? Safvan Cehm-i i̇bn Safvan'a uyan, şeytanın alemalın, he, bunların peşinde gidenlere ne yapmış şeytan? Onların kafalarını karıştırmış. Bizim için kafa karışım yoktur. İşte biz ehl-i sünnet olarak biz böyle inanıyoruz. Eğilir. Bu Resulullah böyle inanmış. Bu hadislerde ayetleri böyle açıklamıştır. Ashab-ı çiran böyle inanmış. Yetirin mene bir sahabe desin kudret. Yani Allah'ın sifatı yoktur desin. Yani desin ne anlıyoruz bu seme'ten, gözden, kulaktan, eşitmeden, e, elden, e, yüzden bunları an ne anlıyoruz bilemeyiz. Yoktur. Tabi'in yoktur. Atiba-ı tabi'in yoktur. Dört imam yoktur. E i̇yidir bu üç dönem Resulullah teskiye yapmış bunları. Ha? Bu üç dönemde bu üç dönemde Arapça bilmiyorlar. Ha? Arapça dillerinde inmiştir. Bunlar bilmiyorlar. Ondan sonra işte bir tane çıkmış Bukhara'da bir tane çıkmış İran'da bir tane çıkmış bilmem nerede gelmiş. Ha? Yani şimdi biz Türkler olarak kalksak Araplara kendi dillerini öğretsen ayıp olmaz mı? Nasıl bir Arap gelse bize Türk dilini, edebiyatını öğretse ne deriz ona? Ya ne kadar uzman olsan, yani sen en azından Türk Türk değiliz Ya ne kadar uzman olsada, bu kendi dilleri, bir de Allah Teala bunların dillerini seçmiş, kendi dillerinden anlıyorlar. Onun için biz dört imam gibi bu konuda inanıyoruz. Bu da nedir? El sifatıdır. Evet, bunu anladıktan sonra. Allah-u Teala'nın bir sürü sıfatları var. Biz bu derste bütün sifatları açıklasak çok sürer. Onun için burada müellif de kısa geçmiş. Bu sifatları olduğu gibi biz inanıyoruz. Sifatları nedir? Okuyalım. E-Hüsnet vel Cemaat Allah Tebareke ve Teala'yı ilim, kudret, kuvvet, izzet, kelam, hayat, muhabbet, rahmet, nefis, gazap, öfke, hoşlanmama, rıza, Gülme, beraberlik, ayak, baldır, el, işitme, görme, yüz, göz ve buna benzer. Onun celâletine, azametine ve şanına layık bir şekilde gerek kendi kitabında kendini vasfettiği, gerekse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla belirttiği sıfatlarıyla kabul eder. Bunların nasıl olduğunu yani keyfiyetini Allah bilir. Biz bilemeyiz. Çünkü o bize bu sıfatlara haber vermiş ancak keyfiyetini bildirmemiştir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Oh muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm. O bilendir, hikmet sahibidir. Allah Musa ile konuştu. Celal ve ikram sahibi Rabbinin vecihi kalıcıdır. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onları, onlar da Allah'ı severler. Nihayet onlar bizi öfkelendirince kendilerinden intikam aldık. Allah onları öfkelendi O gün baldır açılır, secdeye çağrılırlar. Ama bunlara güçleri yetmez. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir ve kayyundur. Ve diğer sıfat diğer sıfat ayetleri. Evet. Sıfat ayetleri çoktur. Muhallif bir kısım sıfatı zikretmiş, bir kısım sıfat ayetlerini belki toplasak yüz, yüz sıfat çoktur. Ana, ana yüzden fazladır. Ana sıfatlar. Yani ileride inşallah imkanımız olsa sıfattan ilgili bir ders yapabiliriz. Ama Şimdi mesele nedir? Mesele bu ilim, sıfat ilmi şerefli bir ilimdir. Neden şerefli bir ilimdir? Çünkü şeref sıfat sahibine mahsustur. Yani bir şey ne kadar şerefli ise onun ilmi de o kadar şerefli olur. İlimlerin başı nedir dedik? Allah Subhanehu Teala'dır. Allah Subhanehu Teala Rabbimizdir. Yaratıcımızdır, her şeyimizdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla övünürdü. Ne de övünürdü? Derdi: Allahu Teala'yı ben siz, sizin içinizde en iyi tanıyan. Ne derdir Buhari'de geçtiği gibi? Ene <messizlik> etkaqukum ve a'lemukum billahi ene. Yen inne etkaqukum ve a'lemukum billahi ene. Sizin içinizde en takvalı en Allah'ı iyi tanıyan benim. İyi bilen benim. Eğidir bu iyi bilen gördük. Allah Teala'nın sifatları hakkında ne söyledi? Resulümüz neyle mükelleftir? İsim sifatları açıklamakla. Kur'an'ı açıklamakla mükelleftir. Nasıl açıkladı? Aynen Kur'an'ın diliyle açıkladı bize. Güzel. Onun için bu sifatları Resulullah'tan başka kim bilirdir? Aynen sınav çoğlamış. Ashab-ı niye sormadı? Niye aklından gelmedi? El kudrettir. Niye aklına gelmedi? El, parmak, tırnak, tüy, müy, bunlar aklına gelmedi. Kaç parmağı var aklına gelmedi. Neden? Çünkü Resulullah demiş bir intihar tarlasıdır. E biz de insanlara öğreteceğiz. Ha insanlar yanlış anlıyor. Dilim kuralını mı değiştirir? O zaman değiştir eyvallah. Ama sen buradan değiştir, oradan sökülür. Oradan dik, oradan yırtılır, altından kıkamazsın. Onun için bütün kuralları değişenlerin imamı ölmeden önce hepsi dönmüşler görüşlerinden. Yen de yüzde sekseni dönmüştür. Allah onları toba nasip etmiştir. Demişler biz he? dedelerimizin din üzerine ölüyoruz. Yaşlıların din üzerine ölüyoruz. Yaşlılar kimdir? Fıtratan inanıyorlar. Fıtratları da Kur'an ve sünnette Muvaffaktır. Çimanlar felsefe, felsefufların çelamından çalamdan, ha, cam, laf cambazlığından, ha, kim kelamcılık yapıyorsa, Avamlanlar. Allah birdir, çelik yoktur, Allah asmandadır, ya Rab elini kaldırı, dua eder. Her şey Allah'ın elindedir. Hiç aklına gelir mi kudreti? Hiç aklına da gelmez Allah'ın eli. O Allah dedin, Allah'ın işti dengi yoktur. Kulhu Allahu Allahu sammad. Bunu okuyor, biliyor bunu. Ama kimin aklına gelir? İşte şeytana uyanlar. Yoksa hiç böyle bir fıtratan, öyle bir sorun yoktur. Onun üç Ehl-i Sünnet e, sıfatlarda ne yaparlar? Olduğu gibi kabul ederler. Anlamını da anlarlar ama keyfiyeti yasaktır. Işte. Keyfiyet çok yasaktır. Hiç kimse giremez. Nasıllığını Allah'tan başka kimse bilemez. Eydir Allah'ın sıfatları neler var dedik. Burada saydım o ellifi kısmını. Biz de bir kısmını azale sayalım. Ne diyor? İstiva dedik. İstiva nedir? Arşe Rabbil Alemin istiva etmiş, yücelmiştir. Er-Rahmanu ala l-arşi usteva ثumma usteva ala İstiva bir sıfattır. allah Teala arşın üzerindedir, yücedir. Bir sıfatta ikinci sıfat intikam sıfatı. İntikam sıfatı bu da bir sıfattır Allahu u he? ama kaide var bizde sifatlardan isim çıkartılmaz Allah muntekimdir değilmez, intikam alıcıdır değilmez. ama bu bir sifatıdır Sıfata da abd olunmaz mesela Abdullah diyebiliriz Abdurrahman diyebiliriz bu isimdir Abdül Abdülintikam diyemeyiz anlatabildim mi Allah muntakimdir intikam alır ha, intikam nedir Türkçesi Heh, intikam alır. Ha? Öç almaktır. Kimden alır? Ayette diyor ki Secde surası 22. ayette İnne minel mücrimine muntakimun. Biz mücrimlerden intikam alırız. Sifattır bu. Allah Teala'nın E bunu nasıl taul ederiz? Olduğu ki kabul ederiz. Ama nasıl alır? Biz biliyoruz. Allah Teala istediği şeyi yapar bu evrende. Kendisi hariç her şey onun mülkü altındadır. Yaratmış olur. Bu da intikamdır. İntikam nasıl tecelli eder? Adale ilah, ilahi adalet ilahi adaletle tecelli eder. İlahi adalet neyi dönüşür? İlahi adaletle tecelli eder. Onu da biz de ne yaparız? Göreriz. O da İbrahim suresinde "Ve la tahsabennallaha gafilen amma yaameluz zalimun." Zalimlerin yaptığından Allah gafil değil. "İnne me yuahhirum li yevmin li absar." O güne çevrileri gözler onlar durmuş böyle korkuda. Bir kısmında burada alır, bir kısmını da orada çığır. Bu nedir? Niye cennete gö cehenneme gönderiyor oraları? İntikam alıyorlar Niye biz inşallah cennete gönderir müminleri? onlara da mükafat veriyor. Evet. Sonra Allah subhanahu ta'ala basirdir. Basir nedir? Görer. Göz gö görer. Görüyor. Görülmek neyden olur? Gözden olur. Ama nasıldır bunu bilemeyiz. O nasıllığı bilemeyiz. Ama Allah Teala görer. Lyse kimetli şey, whoa semiyel basir. Allah Teala eşitir. Nasıl eşitir bilemeyiz. Ama eşitendir ve görendir. Ha Allah'ın kulağı var desek, cözü var. Ama muhakkak Allah Teala'nın cözü kulağı var biliyoruz. Eşitir görer organı var. Ama nasıldır bilemeyiz. Nasıl sen sabret biraz, bir kat sene. Ondan sonra görersin Rabbini. Burada sabrettin orada hakikatin görürsün. Sabretmeden sınıfta kalırsın. Şeytanla beraber rabb Alemin yasaktır, Görünmez cafillere kıyamet günde. Bu dünyada inanmadığın sıfatların o dünyada da yoktur. Rabb-ül Alemi göremezsin. Yasaktır. Evet. Ne diyor Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Eyühennas erbu ala enfusikum innakum la ted'un asmanna ve la gayiban, ve lakin ted'un semi'an basira çıktı camiden, baktı herkes bağırarak dua ediyor. Ey insanlar dedi. Kendinize biraz merhamet edin. Yavaş yavaş dedin. Siz çağırdığınız Rabbiniz ha? asam değil. Ne gaiptir yani ne yoktur mevcutta ne de eşitme ne diyorlar? E, Sağır. Sağır değil. Rabbiniz sizin Eşiten ve cörendir. Yani sen yeter ki elini kaldır Rabbin bilir senin çeneni dıdağlarını çabalattın. Allah hazırdır her yerde elmiyle. Anlatabildim? Allah her yerde hazırdır, nazırdır. Çok güzel bir sözdür ama bir eki eksiktir. O da desek elmiyle dört imamın ne olur. Çıplak bıraksak yanlış olur. Evet. Sonra Allah Teala cabbardır. Cabarut sahibidir. Cabarut nedir anlamı? Cabbar'dan alınmış. Yani her şey onun hükümdarlığı altındadır. İstediği kimse ona baş kaldıramaz bu evrende. Kim baş kaldırabilir? Her şeyi kendisi hariç bir evrende her şeyi o yaratmış. E bu da ayette diyor Allahu Al az, Azizu Al Jabar Allah Teala, Rasulullah Sutpano Teala duasında ne diyor? ve الْجَبَرُوتُ وَالْمَلَكُوتُ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ Cebarut sahibidir. Evet. Bu da Rabbil Aleminin bir sıfatıdır. Allah'ın sıfatlarından ne var? Cemal. Cemal nedir? Türkçesi Eyüp. Cemal güzel. cemal güzel. Allah Teala nedir güzel? Cemilden alınmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm hadisinde ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ جَمِيلٌ bu cemal. Allah güzeldir, güzel şeyleri sever. Sen bu cemali nasıl şey pazın? Allah güzeldir ama nasıl güzeldir? Ben biliyorum filan güzel, İsa ağzı burnu düzgündür, kanı tatlıdır, insanı okşar. Ama Allah-u Teala eşi denge yoktur. Bunu Allah-u Teala'ya ben diyemem. Ama cemal biliyorum nedir? En mükemmel bir şeydir. Allah-u Teala de en mükemmeldir. Nasıllığını biraz bekle. sene? bak görersin Rabbil Alemin. İmtihan tarlası. İşte bu da sıfattır. Allah Teala nedir? Dedik ki cavadtır. Cavad nedir? Cömerttir. Ne diyor Resulullah? İnallaha cevadun yuhubbu cud. Allah Teala cömerttir, cömertliği sever. Beliyedahu mabsutatan dedi ki elaçtır Rabbul alemin. İstediği gibi verir. E budur. Bu sıfatları da Allah Teala'nın ama bizim, biz de, biz de comarttık. Bak Allah Teala diyor, Allah comarttır, comartlığı. Ama bizim comartlığımız nedir? Mutlak değil, mukayyettir. Sınırlıdır. Ne kadar malımız var, o kadar veririz. Sonra malımız biter, elimiz boş kalır. Yen de bir tane kızarız, vermeriz. Yen bir tane hak etmiş, kızdım ona, kestim onu yardan. Bin tane mahana buldurum, onun şeyini çeselim. Bu nedir? Mutlak ce cevap değil. Allah mutlak cavattır. Bu da sıfattır. Sevci Allah Teala sever. Biz de severiz. Allah sevenleri sever. Ama bizim sevgimiz nedir? Mukayyettir. kayyettir. Allahçığı mutlaktır. Ama sevcide müşterekiz. Ama nasıldır Allah Teala'nın sevmesi? Ne diyor Allah Teala Bakara suresinde? Ve ehsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. İhsan edin. Allah Teala ihsan edenleri sever. نحشن لري سهر. بخت الله تعالى سهر. سوره نه buyuru. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في الله يجاهدون في سبيل الله ولا ذلك الله يشاء Diyor ey iman ederler. Kim dininden dönse Allah başkalarını getirir. Olar Allah'ı severler, Allah oları sever. Sonra sıfatlarını veriyor. En başta sıfatları Allah yolunda cihad ederler. Müminlere umuzları düşük, kafirlere aslan kesilirler. Yok dört tane beş tane fakir fukara bulduğun aslan kesilir, kafirin yanında umuzun düşük. Bugün de öyle olmuş. Bizler de böyleyiz. Ya hemen aklımız gitmesin başımızdaki hakimlere. Hakimler neyle başımıza geldi? Bizim halimizde. Biz nasıl isek onlar da öyledir. Biz bu sıfatları olsak inançı tekrar teker düşerler. İnşallah düşürler. Evet. Hayber gününde ne dedi Resulullah? Yarın bir tane beyrağı bir tane veririm. Allah onu sever. O da Allah'ı sever. Bak sevgi müşterektir. Allah'ın bir sıfatı sevmektir. O da Hazret Ali'dir. Buhari'de geçiyor. Sonra Allah ne diyor? Haya, haya nedir? Haya, haya utanma. utanma. Ahzab suresinde ne diyor? Vallahu la yastahyi min al-haq. Allah hakten utanmaz. Yani hak meselesi geldi. Allah Teala ne diyor? Hakkı söyle. Söyler. İnne rabbekum hadiste inne rabbekum hayyyun kerim. Allah Rabbiniz sizin cömerttir, hayidir. Çok, hayal. Çok hayalidir. Yestahi min abdi, abd kulundan utanır. İza rafa yadihi, eğer elini yukarı kaldırırsa, onu hayal kırıklığıyla boş Elini kaldırdığında kuluna utanır kulunla ellerini boş döndürsün. Şefattir vallahi Teala. Nın. Tevbe eder onu, affeder onu. Bu Allah Teala'nın bir sıfatıdır. Bu sıfat var. Birçok sıfatları var Rabbil Alemin. Hulle. Bir sıfatı. Hulla nedir? Helil olmak. halilden alınmış. Allahu İbrahim'e helile. İbrahim'i helil etti kendine. halil nedir? Sevcinin en zirvetidir. Temiz bir sevgi. Çıkarsız bir şevci en zirvetidir. Bu da halildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? وَلَقَدْ اِتَّخَدَ اللّٰهُ صَاحِبُكُمْ خَلِيلًا Müslüm'de. Allah-u Teala sizin sizin yoldaşınızı yani beni diyor Resulullah halil kendisine seçti. Allah-u Teala iki halil seçti. Bir İbrahim'i bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O onun dedesidir. Evet. Bir sıfatta tecelli Rabbimiz tecelli eder. Neye tecelli eder? Tecelli nedir? Sema dünyasına tecelli eder dedik. İner. Bu tecellidir. Allah Teala daha tecelli etti. Hz Musa meselesinde. Diyor dağa فَلَمَّا تَجَلَّا رَبَّهُ لِلْجَبَلِي جَعَلَهُ دَكَّا <gülüyor> Un etti o dağı. Tecelli etti. Bu da Allah'ın sıfatıdır. Biz tecelliyi nasıl etti bilemeyiz. Ama etti mi? Etti. İndi mi? İndi. Dünya semasına her gece iner mi? iner Nasıl iner bilemeyiz. Cennette de Rabbi Alemin iner cennete. Arşinden iner cennete. Görüşür müminlerle. Tecelli eder müminlerin yanına iner. Nasıl iner? Bekleyin bilirsiniz. İntihar tarlasıdır unutmayın. Şeytan gelse ne dedi Resulullah? Şeytan gelir diye seni baban oldu. Babanı Allah yarattı. Allah filanı yarattı. Bu dünyayı yarattı. E Allah kim yarattı? Bak ah görüyorsun. Şeytan soruyor. Resulullah hemen cevap veriyor. Kes at. Nedir kesmesi atması? Ha, sen şeytansın. Sene, senden de Allah'a O kadar bitti. Ve burada da öyle yaparız. İntihandır sabrederiz. Evet. Bu da tecelli sıfatı. Sonra riza. Allah razı olur. Ne diyor? Radıyallahu anhum ve radıyallahu anhum. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Demek ki Allah'ın bir sıfatı var. Razı olun. Allah dedik eşitir. Razı olur. allah Teala güler. Bu da bir sıfattır. he bunu ne diyeceksin? Bunu nasıl tevil ediyorlar? Allah gülüyor. Gülümser. Nasıl? E hadiste ayette geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor يَذْحَكُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلْ اَحَدُهُمَ الْآخَرِ كِلَهُمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ Muhari muslimde geçiyor. Diyor allah Teala He, o ki adama güler o adamın haline gülümser nedir halleri? birisi birisini öldürür sonra kişi de cennete girer nasıl olur? birisi birisini öldürür o ölen cennete girer şehittir He? öldüren ne olur? sonradan tövbe eder Allah onu affeder. Salih amelde o da cennete gider. kişi cennette görüşürler. Allah Teala bu kisinin haline hülümser. E, Bu bir sifattır. Allah Teala kızar. Kızar. Bu da bir sifattır. Ayette ne diyor? Yahudiler hakkında min Allah. Onar, Allah onları Allah'ın gazabine uğradılar. Kızma. Allah Teala kızdı onlara. Sonra o bir ayette diyor ki: "Ve men yaqtul mu'minen mutaammiden fe cezao cehennem haliden fiha ve ghadab ve ghadab Allahu alayhi ve la'anehu ve a'adda lehu bir boş öldürse, bir mümini boşver öldürse, onun cezası cehennemdir ebedi. Hem de Allah'ın gazabına uğrar. Ey rivayette diyor ki: kim menden sonra ömrü uzun olsa o insanları görel ellerinde kırbaç, insanları dövüyorlar. Kırbaçların da mislini vermiş. Kırbaçlar da diyor ineç kuyruğu gibi. Yani yüzleri böyle ince ince, ipi iptir. He? İnsanları dövüyorlar. Yani zulmediyorlar onları. E bu da çıktı Resulullah'tan sonra zalim hakimler döneminde. Polisler, şurta dedikleri. E ne oldu? Onlara ne diyor? Yahduna fi gazabilah. Onlar da Allah'ın gazabıyla gazaplanırlar. Sonra Allah Teala mahsiyetleri kur eder. ikrah yani sevmez. Bu da bir sürü ayetlerde var. Ve karahallahu inbiatuhum. Sonra Allah Teala dedik kelamı var, konuşur. Allah Teala hakkıyla konuşur. Allah Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah Teala konuşmuş, Cibril duymuş, gelmiş Resulullah'a okumuş. Resulullah duymuş. Resulullah okumuş. Ashab duymuş bugüne kadar bize zincirleme geldi. Allah Teala tecelli etti dağa. He? Dağın yanına, ataşın yanında Hazret Musa ile konuştu. Cennette bizimle konuşur. Allah'ın kelamı var ama nasıldır bilemeyiz. Bekleyin, cennette görürsünüz. Ama biz inanıyoruz. Evet. allah Teala mekt nakit Mekt nedir? Hem kürh eder hem sevmez. Neyi? He? Mağsiyatları, günahları ve onları yapanları. Kebura mekten indallahi en tekulu ma la tefhalu. Saf nedir? Mekt yani en şey, boğuz meselesi de en zirvettir. Evet. işte bu konularda isim sifat meselesinde el-Sunnet böyle inanıyor. Burada ne demiş müellif? Bir sürü ilim. Allah'ın ilmi var. İlmi mutlaktır. Kudreti, kuvveti, izzeti, kelamı, hayatı, sevgi, muhabbet, rahmet, nefis, gazap, sahat, karahiye dedi, rıza, rıh, gülümse, meiyyet. Allah müminlerdendir. Ama kendisi zatilendir. Hayır. Haşa ve kefe. Allah yüce arşin üzerinde zatilendir. Ama ilmiyle bizimlendir. Ne dedi Hazreti Musa'ya? Gidin. Ben sizinlenim. Esme'u vâra. Eşitip ve görürüm. İnni ma'akume esme'u vâra. Eşitip ve görürüm. Allahu Teala'nın kademi var. Sakı var. Kadem nedir? Ayak. Sak, baldır. Hadiste geçtiği gibi Buhari'de, diyor ki cehennem cayır cayır yanar bağırıyor. Ya Rabbi sen bana dedin söz verdin dolduracaksın beni. Çünkü 70 bin melek 70 bin melek cehennemin köşelerinden tutup çekiyorlar kıyamet arasatına getiriyorlar. Cehennemin de sesi geliyor nasıl nefes alıp verirsin bir dene böyle hunzlu adam böyle kızmış nefes alıp veriyor şehikun ve zefir cehennem böyle hu yanıyor ne istiyor? odun istiyor kafirler istiyor aralarına da taş var taştan yanıyor ama aralarına ıslak bir şey lazım o da insanlardır odunların istiyor Allah Teala'ya diyer ki hesap biter he? yarabbi diyer hesap bitti İnsanlardan odun kalmadı. Sen de bana söz vermişsin, dolduracaksın beni. Çünkü ayette ne diyor? <gülüyor> Sorar Rabbil alemin, ey cehennem doldun mu? Var ise getir ya Rabbi. Hele çok var. Yerim. Kâfirler demesiler. Cehennem dolar, bize yer kalmaz. Ondan sonra hesap kapanır, cehennem bağırıyor ya Rabbi diyor. Yerinde durmuyor. Neredeyse Ataşları fırlayacak dışarıya. Yerinde durmuyor, oynuyor canım. Tabi nasıl bir şey bilemeyiz. 70 bin melek bunu çekiyorlar, getiriyorlar. Nasıl bir şey bilemiyorlar. Geyptir bu. İstiyorsan bilmeyi bekle. Mümin isen bilirsin, kafir isen yaşarsın. Ne Ya Yarabbi sen bana söz verdin, dolduracaktın. Rabbil Alemin diğer hesap bitti de olmadı. O zaman bağırıyor. Rabbil alemin ayağını koyar cehennemin içine. Muharide geçtirici Ayağını koyanda o zaman diğer haktır. Sakinleşir. Durar o zaman ebedi olarak mevcuttan kanaate varar. O mevcuttan meşgul olur. O da mevcut dediğimiz hafife almayın. İnsanları Adam oğlunda binde 999 tane Deme ben oların içinde değilim. Biz hepimiz olarının odunuyuz. Eğer bu amelde Rabbil Alemin karşılasak. Ama biz umidimiz var. İnşallah doğru yoldaysak, amel ediyorsak Allah, umid Allah'tan kesilmez. Allah gafur rahim. Ama vay halimize. Bir de Rabbil Alemin baldırı. Ayette geçtiği gibi. يَوْمَ يُكْشَفُ an sak sak açıldığında allah Teala'nın baldırı göründe her şey sücdeye kapan. Kim kapanamaz? Munafıklar, çapırlar. Belleri kalası gibi olur. Yersiz dünyada sücde etmediniz, bugün delil edemezsiniz. İşte bu sakta nedir? Allah? nasıldır bilemeyiz. Bekle nasıllığını görersin. Ama şu anda intiham tarlasıdır. Aklından nasıllık geçti sınıfta kalırsın. Sınıfta kalmak iblisin yanına gitmektir. Böyle değil bu sene geçti mobil sanatlarım. Hayır, Allah korusun iblisin yanı çok kötü bir yerdir. Sonra Allah'ın eli var, eşitir, görer, yüzü var. Allahu Teala'nın yüzü biz en önemli bir sıfatlarındandır. Wa yabqawajharat warajharab bikel kerim Allah'ın yüzü kalır. Yüzü var ama yüz ne, nedir? Biz biliyoruz yüz yüzdür ama nasıldır bilemiyoruz. Evvil de etmez, tatil de Allah'ın cözü var. Bütün bu sifatları Allahu Teala'ya has bir sıfatlardır. Eşi dengi yoktur onun. Ama bu sifatları allah Teala Kur'an'da söylemişse bunlara biz inanıyoruz ama nasıllığını Rabbil alemine bırakıyoruz. Evet bu da ehl Sünnet'in itikadidir bu konuda. Önümüzdeki ders iki tane sifat var. Ondan sonra Ehl-i Sünnet alimlerinin dört imam Dört imam vesaire olanın bu konuda sözleriyle inşallah isim-sifat tevhidini bitiririz. Evet bugün de bu kadar. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil mursalin, nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi